Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Annemin Türküsü 2. Bölüm Yazan Filiz Ersöz Yöneten Ergin Orbey Yapımcı Ersan Edinç Efektör Hamit Çelik Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Sema Aybars Rıza Alpay İzbırak Sevim Elçin Şanal Hasan Hakan Vandı Metin Nezih Alataş, Ayça Duygu Canbaş, Oğuz Ünsal Ünlü Ağır hasta olan Metin'in annesi, bu durumundan daha fazla etkilenmemesi için oğlunu Erzurum'da öğretmenlik yapan amcası Rıza Bey'in yanına göndermeye karar verir. Metin annesinden ayrılmak istemez. Ne var ki... ...okullarının tatile girmesine kısa süre kala... ...annesini kaybeder. Yaşından beklenmeyen bir olgunlukla... ...üzüntüsünü belli etmeyen Metin... ...amcasıyla birlikte Erzurum'a gitmek üzere yola çıkar. Ancak... ...amcasının çocukları Oğuz ve Ayça'nın... ...hatta yengesi Sevim Hanım'ın... ...kendisini istemeyeceklerini düşünmektedir. Çünkü Oğuz geçirdiği bir kaza sonunda parmaklarının özürlü kalması nedeniyle aksi, huysuz bir çocuk olmuştur. Kazadan kendini sorumlu tutan Sevim Hanım'sa sinirli bir kadındır. Bu nedenle Metin'in eve gelişine yalnızca Ayça sevinir. Babacığım çok sevindim geldiğinize Ama önce Metin abiye sarılacağım <gülüyor> Sana abiyi demesem kızar mısın? Yok <gülüyor> Yo, neden kızayım Ayça Beni bu kadar candan karşıladığın için teşekkür ederim Dur Önese bir kez daha sarılayım sana <gülüyor> Hadi bakalım hafacanlar yürüyün yürüyün Ama seni öpmedim baba <gülüyor> Metin'den sıra mı geldi bana Bak annenle Oğuz bizi bekliyor kapının önünde hadi, hadi. Abimin bekler gibi bir hali yok Belki de yorgundur Öşük bir çocuktur o Akşama kadar işi gücü oturmak uyumak Abi koşsana Metin'in geldiğini görmedin mi Gördük gördük Yolculuk nasıl geçti Mıza Yurdun bir ucundan bir ucuna geldik neredeyse Sen düşün artık hanım <gülüyor> ha, Metin Sen ne kadar büyümüşsün böyle Yaklaş yaklaş Öp elimi bakalım ha. Annem Pek büyümediğimi söylerdi yenge Şş, Abi sarılsana ona Karışma her şeyi açığa. Hoş geldin Metin ee, Hoş bulduk Oz. nasılsın? Oo, sen benden epey uzunsun Ne sandın ya? Ee, hadi bakalım çocuklar, Metin'in bavulunu içeriye alalım Akşam yemeğini bahçede yeriz Sonra da uzun uzun konuşur Birbirinizi daha yakından tanırsınız Hadi bakalım Yemeklerin çok güzeldi yenge, eline sağlık. Afiyet olsun Metin. <gülüyor> Sana anlatacağım öyle çok şey var. Hımm, ne gibi Ayça? Buralar, çarşıdaki dost, annemin köyü hakkında. Kenesi düşük, biraz sussa iyi olacak. Oz, oz. Rahatsız oluyorsan git odanda otur. Böyle olacağı belli. Ah otur zaten. yavrum, otur otur Rıza. Neden iki de bir çocuğun kalbini kırıyorsun? Metine karşı, hatta herkese karşı nasıl konuşulacağını, nasıl davranılacağını öğrensin artık sevim. Ay. Şey ben nerede yatacağım? Oğuz'un odasında. Böyle bir şey bana sordunuz mu anne? E, başka bir odada yatabilirim. Hayır. Oğuz'la aynı odayı paylaşacaksın. Hadi git şimdi yorgunsun. Pijamalarını giy yat. Herkese iyi geceler. Daha çok erken neden yatmasını istedin baba? Annenle Oğuz'un tutumlarını daha fazla görmemesi için. Bu yaştan sonra üçüncü bir çocuğun yükünü kaldıramam herhalde. Mecbursun Sevim. Metin abimin oğlu. Mecbursun. Üstelik annesini de yeni kaybetti. Ona destek olacağınıza çok üzdünüz beni. Bizim de sorunlarımız yok mu baba? Oğuz, sus! Böyle davranmakla insanları kendinden soğutuyorsun. Bunu bil. Eskiden evimizde böyle tatsızlıklar olmuyordu. Bir gün onun hakkında böyle düşündüğünüz için pişman olacaksınız. Senin maaşın bize zor yetiyor. Bir de o Metin öyle olacak? anlayışlı bir çocuk ki... ...babasından kalan yetim maaşını bile bana vermeyi düşünüyor. Haberiniz var mı? Herkes Aa. neden birbirine kızıyor hala anlayamadım. Oysa üç kardeş olduk. Evimiz daha şenlendi. Sevinmemiz gerekmez mi? Bunu bunu yalnızca sen anlayabildin Ayça. Ee, kusura bakma Rıza. Of, of. Bu ara sinirlerim çok bozuk. Ne zaman düzeldi ki zaten hanım? Hı? Ne zaman? Uyandın mı? Hmm, hmm, neredeyim ben? <gülüyor> Abimin odasındasın. Rüya mı görüyordun yoksa? Ah, Ayça Sensin. Ah, öyle güzel uyumuşum ki Dinlenmiş hissediyorum kendimi. Hadi öyleyse bahçeye çıkalım. Abimi uyandırmayalım bari. Hey, hemen çıkın dışarıya ya da çenenizi tutun. Hı, özür dileriz olsun. Hadi Metin sen ona bakma. Giyin de gel annem kahvaltı hazırlayıncaya kadar ön bahçede oturalım Peki Ayça İstersen birlikte çıkalım olsun. Rahat bırakın nereye giderseniz gidin İşte şu görünen yerde çarşımız Metin ha, Evet biliyorum Dün gelirken amcamla buradan geçtik. Ama e, şu uzaktan görünen heybetli dağın adı ne? Orası da falan döken dağları. Niye ama biz dün gelirken onu görmedik Ayça. Dün sis vardı ondandır. Ama sis kalkıp güneş yüzünü gösterdiğinde... O kadar heybetli ki insan bakınca ürperiyor. <gülüyor> Birkaç gün sonra babam bizi dağ eteklerine götürür. E, annenin köyüne mi yani? Yok canım orası uzak. Zaten bu dağ öyle büyük ki etekleri kilometrelerce alanı kaplar. Hadi, biraz hızlı yürüyelim. Peki. Acaba Oğuz'u da bizimle gelmeye zorlamadığımız için hata mı ettik? Yok, kendi istemedi. Abim çok tembeldir. İşi gücü boş oturmak. Oturmaktan bir gün fıçı gibi olacak. Oğuz'un sorunları var. Ona yardımcı olmak zorundasın. Kaç kez denedim, hep tersledi. Aslında parmaklarını kullanabilirmiş. Doktorun verdiği egzersizleri yapmamakta inat etti. Evet. Nasıl bir egzersiz yapması gerekirmiş acaba? Sen biliyor musun? <gülüyor> evet. Şimdi elime bak. Önce şöyle. <gülüyor> bir şey sıkıyor gibi. Hmm. Sonra da böyle. Bir şeyi bırakıyor gibi. <gülüyor> tamam anladım. Ona biraz yaklaşabilirsem bu hareketleri yaptırabilirim belki. Bence karışma. Seni de tersler. Ne olursa olsun ona yardımcı olmalıyım. <gülüyor> Sakın annemin tavırlarından da alınma. O da abim için çok üzülüyor. Oysa onun gibi özürlü olan o kadar çok çocuk var ki dünyada. Tabi, ya benim durumumda olan. İstersen başka şeyler konuşalım Metin. Bak işte çarşı göründü. Şimdi seni doğru ayakkabı tamircisi Hasan Abi'nin dükkanına götüreceğim. Aa, hani şu dağcı Hasan Abi mi? <gülüyor> evet, onunla konuşmaya başlayınca insan bütün sıkıntılarını unutuyor. Aa, demek bu delikanlı amcan oğlu Metin ha? Öyle mi Ahcan <gülüyor> Evet dünden beri senden öyle çok söz ettik ki <gülüyor> Hatta dün gece rüyamda Seninle dağa çıkmışız Hasan abi <gülüyor> Zamanı gelince sizleri götürürüm Metin Tabi amcan izin verirse Daha eteklerini gezeriz hmm, Keşke bizde yükseklere çıkabilsek Bu iş için daha çok küçüksünüz Palandöken daha hep karlarla kaplıdır Ha Bakın şu taraftaki pencereden görünüyor. Yazın bile kar kalk Bastepelerinden. <gülüyor> Havalar biraz daha ısınınca annemin köyüne gideceğiz. Sen Sami dedemi iyi tanırsın. Tabii, çok da severim. Aslında daha ne teklerindeki bütün köyleri bilirim çocuklar. Peki, bizim köydeki Şeytan Mağarası'nda biliyor musun? Aman Ayça Orada irili ufaklı birçok mağara var. Siz çocuklar Şeytan Mağarası adına taktınız. Bence hiçbir özelliği yok Ama Hasan abi bir kez babamla gitmiştik biz Korkumdan içeriye giremedim <gülüyor> Orası büyük bir ayininden başka bir şey değil Ben şimdiden orayı merak etmeye başladım İyi ya gidince görürsün Eee Anlatın bakalım Oğuz neden sizinle gelmedi Yine aksiliği mi tuttu yoksa Her zamanki uyu Sabah kahvaltısını yapar yapmaz odasına gitti tekrar uyudu hmm. Bence Oğuz aksi bir çocuk değil Sorunları var Öyle ama ben Ayşe'yi biraz haklı görüyorum <gülüyor> Abim Metin'le odasını bile paylaşmak istemiyor Ya İşte buna üzüldüm Neyse onu gördüğüm zaman bu konuyu konuşurum Tabi beni dinlerse Aslında dünden beri öyle sıkılıyordum ki Ne yapacağımı bilemiyordum İstanbul'a dönmeyi bile düşündüm Ama orada da komşumuz Ziya amcamlardan başka Kimsem yok Olmayacak şeyler düşünmüşsün Biliyor musun Ben annemi hiç hatırlamıyorum Babam büyüttü beni O sıralar söz dinlemez bir çocuktum ancak ortaokulu bitirebildim. Sonunda bu baba mesleği olan ayakkabı tamirciliğine başladım. Yani senin yaşlarındayken benim de mutsuz günlerim oldu. Ama artık her şey yoluna girdi. Galiba baba Metin'le ilgili her şeyi anlatmış. Evet Ayça. Metin'i almaya gitmeden önce bana uğradı. Ve her şeyi anlattı. Ama ben Metin'i çok güçlü, aklı başında buldum. Yakında daha iyi olacağına inanıyorum. Kim bilir? Hasan abi, sen daha çıktığında dükkana kim bakıyor? Hmm, babam... Yaşlandı artık, yoruluyor. Ama biraz da kendime zaman ayırmam istediği için yorgunluğunu belli etmiyor. Bazen onun hakkını nasıl öderim diye düşünüyorum. Ben de annem için aynı şeyleri düşünürdüm. Ama şimdi... Amcanı baban, yengeni annen yerine koyacaksın. Ee, neyse, başka zaman yine dertleşiriz seninle. Hani sen anılarını anlatacaktın bize? Bugün nedense içimden gelmedi Ayça. Ah, size akide şekeri ikram edeyim. Dün babam alıp dükkana koymuş. Müşterilere ikram ediyoruz. Biraz geciktik galiba Ayça. Yengem kızar. Kalkalım istersen. Şekerimizi yemeden mi gideceğiz yani? Baksana Hasan abi getiriyor. Buyurun bakalım. Birkaç tane alın. Bundan sonra sık sık gelin. Şekerleriniz hep hazır olacak. <gülüyor> ah, fındıklı akide şekerini çok severim çok. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Hmm. Biliyor musun Hasan abi? Annemin Hı. son günleriydi. Söz ver demişti bana. Hangi konuda? Doktor olmamı istiyordum. E, öyleyse sen de verdiğin sözü tut. Tutacağım. Ne kadar zorlukla karşılaşsam da... ...tıp fakültesini kazanacağım. Aferin sana. İşte böyle kararlı, güçlü ol. Senin durumunda olan yüzlerce, binlerce çocuğu düşün. Hem bir de kız kardeşin oldu işte. Ben varım ya. <gülüyor> Zaten sen olmasan... Sen olmasan Ayça... Hüzünlenmek sana hiç yakışmıyor Metin... Biliyorum... <gülüyor> Ama... E, öyleyse kusuratını asma artık... Al... İstersen benim şekerlerimi de yiyebilirsin... Hiçbir şey yiyecek halim yok... Şimdi ne düşünüyorum biliyor musunuz? Her an kafanda bir şeyler kurma Metin... Belki haklısın da... Şey... Ya bu akşam Oğuz beni yine odasına almak istemezse... Sanmam... Akşam üzere amcam bana uğrarsa konuşurum onunla. Sen olsa gücenme. Onu anlamaya çalış. Evet. Ben galiba hep kendimi düşünüyorum. Şu abime bazen öyle kızıyorum ki... Artık bu konuyu kapatalım isterseniz. Ha, şu kağıda biraz şeker koyayım da eve götürün. Bundan sonra sık sık gelin çocuklar. Bekliyorum. türküsü. Sürekli oyunumuzun 2. bölümünü dinlediniz. 3. bölümde buluşmak dileğiyle